İsa onlardaki inkarcılığı sezince Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Havariler Allah'ın yardımcıları biziz. Allah'a inandık, şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Havariler devamla Rabbimiz. indirdiğine inandık ve peygambere tabi olduk. ''Artık bizi şahitlerle beraber yaz.'' dediler. Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Evet, Allah en iyi tuzak bozucudur. Hz. Meryem'e verilen annelik müjdesinden ve dünyaya getireceği çocuğun özelliklerinden... 45 ila 51. ayetlerde söz edilmiş. Hazreti İsa'nın doğumu konusuna da Meryem Suresi'nde genişçe yer verilmiştir. Onun hayat, onun hayatı ve tebliğ faaliyeti ile ilgili ayrıntılarsa Kur'an-ı Kerim'de yer almaz. Daha önceki ayetlerde değindiğimiz mucizelerin meydana gelişi hakkında da Kur'an'da olay tasvirleri bulunmamaktadır. Bunun sebebi şöyle açıklanabilir. Peygamber olarak algılanma hususunda Hz. İsa diğer peygamberlerden farklı bir konumdadır. Zira diğerlerinde peygamberin Allah'ın elçisi olduğunu kabul eden muhatap, onun Allah'tan vahiy aldığına, kutsal bir görev ifa ettiğine fakat aynı zamanda bir beşer olduğuna inanır. Hz. İsa'nın böyle kutsal bir göreve sahip olduğunu kabul edenlerin çoğuysa bu noktada durmayıp ona haşa Tanrı'nın oğlu nazarıyla bakmışlardır. Öyle görünüyor ki bu sebeple Kur'an-ı Kerim konunun teolojik yönüne yani Hz. İsa'yı bu şekilde algılamanın yanlışlığına ağırlık vermeyi tercih etmiştir. Hz. İsa ilahi mesajı tebliğ edince, İsrailoğullarından genel bir kabul görmek şöyle dursun, onların inkarcılıkta kararlı olduklarını, hatta kendisini öldürmeyi planladıklarını anlamıştı. Kendisine bu davada canı gönülden kimlerin destek olacağını belirlemek üzere, Allah'a giden yolda bana yardımcı olacaklar kimlerdir diye sordu. Böylece, Hz. İsa, tebliğ faaliyetini örgütlü bir biçimde yürütebilmek için çekirdek bir kadro belirleme yoluna gidiyordu. Onun has adamları olup bildirdiklerine yürekten inanmış bulunan havariler, ''Allah'ın yardımcıları biziz'' cevabını verdiler. Bu cevapla Allah'ın dinine sahip çıkmada ve onu yaymada olanca çabayı sarf etmenin kastedildiği açıktır. Bununla birlikte Hz. İsa'nın çağrısına olumlu karşılık veren ilk müminlerin ona yüklenen görevle tanrılık vasfı arasında asla bir bağ kurmadıklarını açık bir biçimde belirtmek üzere ayet-i kerimenin devamında onların Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız, bu davaya gönülden teslim olduk şeklindeki sözlerine yer verilmiştir. Havarilerin bu tutumu ve Allah'ın dinini yücelerde tutup onu yaymak için dayanışma içinde olma anlamına gelen Allah'ın Allah yolunun yardımcıları olma iradesini açığa vurma, Kur'an-ı Kerim'in başka bir ayetinde Hz. Muhammed'in ümmetinden olan müminler içinde örnek bir davranış olarak gösterilmiştir. Resul-i Ekrem'in de her peygamberin havarisi vardır. ''Benim havarim de Zübeyir'dir.'' buyurduğu nakledidir. Hatta Arapça'da Hristiyanlara Nasrani, çoğulu Nasar'a denilmesinin sebebiyle ilgili yorumlardan birine göre, bu ayeti kerimede Hz. İsa'ya Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için yürekten yardımcı olan müminler hakkında ensar kelimesi kullanıldığından bu ad verilmiştir. ''Şahid ol ki'' cümlesini Hz. İsa'ya hitaben bir teyit sözü veya ''Yüce Allah'a niyazda bulunma'' ifadesi olarak anlamak mümkündür. Taberi bu ifadede Necran heyetindekilere, işte Hz. İsa'ya iman eden ilk Hristiyanların sözleri ve tutumları böyleydi, sizinkiler gibi değildi'' anlamını içeren bir reddiye bulunduğunu belirtir. Aynı cümledeki Müslümun kelimesi bütün ilahi dinleri İslam olarak kabul eden görüşüne göre Müslümanlarız şeklinde anlaşılabileceği gibi sözlük anlamı esas alınarak bu davaya yürekten teslim olanlardanız diye de tercüme edilebilir. Peygamber'e tabi olduk cümlesindeki Er-Resul, peygamber genellikle Hz. İsa şeklinde anlaşılmıştır. Elmalalı Muhammed Hamdi, Hz. Yahya'nın İncil'de geçen bir sözüyle bu ayetler arasında bağ kurarak buradaki Er-Resul kelimesinin Hazreti Muhammed'i de kapsadığını veya ona da işaret ettiğini belirtir. Bizi şahitlerle beraber yaz. Cümlesi, senin birliğine tanıklık edenlerle, ümmetlerine şehadet eden peygamberlerle, Muhammed ümmetiyle, gibi manalarla açıklanmıştır. Âl-i İmran Suresinin 52-54. ayetlerinin tefsirine bir sonraki programda kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Kur'an Yolu